بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقيات صامي بالله على نا محمد على سيدنا محمد وعلى طبيب قلوبنا محمد على سيدنا محمد صلوا على شفيع الذنوبنا محمد الله مصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عباد الله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب عبده بك من هم زاد الشياطين وعبده بك رب بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة Ve yuzalillul lau'l zalimine ve fa'lul lau ma inşa Sadakallahu'l-azim Allahum menfa'na bil kuran i l Ve bârik enâ fîh velhamdülillâ rabbil alemin Estağfirullah hayyel kayyum Hassantukun bil-hayyel-kayyum İll-ledî-lâ mûte Ve defa'tu ankum su'e b'lâ havle ve lâ quvvete İllâ billâh i l Çarşamba gittim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 E ben şimdi bu noktada milleti uyandırmak zorunda kalıyorum. Ne gibi FETÖ'den? Evvelce uyandırdığım gibi, İslam oğlundan uyardığım gibi hep bunları yapmakta e, millete fayda verdim. Fayda verdim. Birçoğunu kurtardım elhamdülillah. Vesile oldum. Yapmalıydım. Bunlar ayrı bir şey. Ha Ben yani sadece beni dinin, beni okuyun diye bir şey yok yani. Ehlisnet olduktan sonra hoca hocafendiler dergide de kaç tane hoca hocafendiyi yazdırıyoruz, teşvik ediyoruz sizi bak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 Biz de İstanbul Mütercü rahmetullahi. Biraz da tarikat şeyine de biraz da serin ya. Yani. Bir tek kaç Sahalefendi Hazretleri'ni kabul ederdi. Manen demek ondan bir şeyler görmüş falan falan olabilir ama iyi fıkıhçıydı. ehl mesela Ali Fikri Yavuz. Hocaefendi ilmihalî de vardır onun mesela. Eli sünnet bir alimdir. Hasan Efendi Hazretlerinden mücazdır. Çaykara Kıymetli bir idi mesela. Biz ondan da oturduk okuduk. Yani Efendim seni ne okuyorsunuz bu adamdan demedi ki.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 Onu da yapacağım yani. İnşallah bir perşembe onu. O eksiyi tamamlayalım. Çünkü alamet kübra en büyük alametler 10 tane. Bunlar peş peşede. O ondan kaç tanesini yaptık? Arşive bakalım ama DAP'yi yapamadım. Hapis öncesini konuşuyorum yani. 2010'larda. Şimdi e, İman İslam İlman'de de bu konu geçmemiş. E, fakat e, İtikad İsaası'yı zaten çok kısadı. 100 küsür sayfaydı. Şimdi oraya son bir bölüm ilave ediyorum. İçine de bazı ilaveler yaptım. Tabii yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü neden? Şimdi çocuklara mekteplerde medreselerde Deccal ilgili hadisi ezberletin diyor i̇bn Mace. Bütün muhaddisler alimler ve Bütün hadis kaynakları bunları medreselerde talebe ezberletin diyor. Ben şimdi bir bakıyorum. Bizim medreseler dahil hiçbirinde bu hadisler falan talebeye okutulmuyor. Halbuki emrediliyor. Emredilmiş.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 Ey delikanlı öğren, öğren, oku öğren, eli sünneti öğren. Cehalet ardır, ayıptır, rezilliktir. Himardan başkası cehalete razı olmaz diyorum. Yani. E şimdi bu insan kendine yakıştırmaması lazım. yani Bu ayıbı ama işte. ya Arapça öğrenecek zaten halin yok. O belli bir şey. Zaten Arapça dil kursuna gitsen tefsir anlamazsın. Onu da söyleyeyim yani. iki Arap turisti belki... Argo konuşmayayım şimdi bir şey diyecektim. Bir şey satarsın diyecektim ha. İki Arap durursa belki bir şey satarsın. O kadar. Yani <gülüyor> Arap dili ve edebiyatı öğrenmekle ayet arası anlaşılmaz. Tefsir, hadis, fıkıh için oho ömrünü verecekse öyle kolay bir şey değil. Sen ilme küllünü vermeden ilim sana cüzünü vermez. Onu konuşmuyorum. Ama hazır Türkçeleşmiş. Şehlerden de alınıyor. Bütün dünya yüzlerce kitap taranıyor. Bir konu yazılıyor. Kolay mı?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 Ben günlerce kitap baktığım bir konu için baktığım oluyor. Uykuma giriyor, rüyama giriyor, ayılıyorum, kapanıyorum illa onu bulana kadar arıyorum. Bu din ilmi, bu efendim rastgele bir şey değil ki yani. İtikat yazıyorsun buraya. Deccalak ne itikatımız. Me, Hazreti Medan itikatımız. İşte vesaire bütün konular. Y-3 için o bölümü hazırlıyorum. İşte inşallah Allah yardım etsin bana bitireyim. E çünkü bu konuyu hiçbir kitabımda işlememişim. Ölürsem gidersem çünkü bir de reddiyeler var. Çünkü Abdül Hafgani zihniyeti mason, farmason bu reformist akım Hayrettin Karamanların işte Yaşar Nurlerin vesaire bütün bunların izlediği bir akım var ya. E tabii bu akım burayı 100 senelik bir ifsat yapmış. 100 senelik ifsat yapmış. Yani Kur'an'da Yejiş Mecih geçti halde dünyada olsaydı bulurduk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 Süreci anlatılıyor, süreç şimdikilere hiç alakası yok. Bu Yahudi'nin kurdurduğu şit. Ama adam yani birçok genç zavallı yani ilimsiz kalkıyor oraya giderken iyi niyetle gidiyor. On sonra çıksa bir dert kalsa bir dert yani birçoğu da öldürülüyor çıkar çıkmak isteyince. sürülüyor anlıyor rezilliği görüyor, pisliği görüyor, uyuşturucu, karı para her iş var. Ya bu ne İslamı diyece dese de. Artık gitti. Ana babasından koptu bir daha da. Zor dönecek yani. Ya bu ne zavallılık. Bu cehaletin mahsurudur. Bu hadisle bunun ne alakası var şimdi? Şimdi on sonra ne diyor? Melhame ve kurucul melhame. Melhame-i Kübra. Amikovastaki büyük savaş. Fethül Konstantin'i niye? İstanbul'un. Konstantin'in fethidir diyor. Şimdi İmam Berzenci vesaire tabii ki yani o zaman İstanbul payitahtı olduğu için Osmanlı hilafet döneminde 200, 200 küsür sene evvel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 Teravihler benim çocukluğuma göre daha az. Ben 40 sene evvel, 45 sene evvel teravihdeydim. Teravihler benim çocukluğuma göre daha az. Nüfus 5 milyondan 15 oldu. Nüfus 3-5 artıyor. Teravihler daha az. 5 vakitamaz daha az. Yani İstanbul'un nüfusu 150 bin kişiyken derdi. Hacı Enişte vardı Buharalı Hacı Enişte. Efendim senin sevdiği vekillerinden derdi. Hacı Enişte derdi. İstanbul'un nüfusu 150 bin kişiyken evladım derdi yani. Edirnekapığı'da Mihrimah Camii öğlen namazında doluyordu. 15 milyonken cuma namazında boş. Nereye gidiyoruz? İslamiyet ilerliyor. Nereye ilerliyor? İlerlediğini, ilerlediğini bir alamet olmasa lazım onu ben de görürdüm yani. Ben de bu kadar senede bu işin içindeymiş. Böyle bir şey görmüyorum.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 Üçüncü Mustafa Padişahımız rahmetullahiyle İslam Bul yapmış onu. Bizim eski Arapça kitaplarımızda, Osmanca kitaplarımızda matbaalarda falan yazarken İslam Bul yani İslam Bol adını İslam Bul olarak üçüncü Mustafa kullanmış. Esas adı İslam Bul değil tabi ki. İstanbul diye çevrilmiş gavurcadan. E şimdi İslam Bol yapmış. Tabi ki İslam Bol zamanında efendim çalışıyordu.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 Yaşamayanın, çoluğun, çocuğunun yaşaması pek zaten düşünülemiyor emsali olmayan bir şey. Yüz sene evvel İstanbul'daki durumla yüz sene sonra bu hale geldiyse bu İstanbul. Bir 100 sene sonrasını ben düşünmek istemiyorum. Neler olabileceğini. Yani? Çamları süslediler. Hindileri kurban bayramı gibi efendim gezdiriyordular. Ben bilmiyorum bu sene görmüyorum. dışarı çıkmıyorum da ondan. Yapıyorlardır yine. Yani pazarları vardır. Ve gavur adetleri, gavur modaları. Şimdi işte Noel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 o zamankiler asla derdiler asla bak şu anda da ilerse bunun nereye gidecek zaten kıyamet kopmaya yakın sokakta çiftleşecekler alenen o da zaten yanaşmaya başladı parklar marklarda da artık ıı, kimse ne yapıyorsun ya bile demeyecek hatta hadis-i şerifte diyor ya ya bari yapıyorsunuz gidin duvarın arkasına diyen diyor sizin içinizde gel bu bekçi sıttık adam mübarek olacak diyor hadis-i şerif bu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 Ama fetürgohta İstanbul'un özel bir önemi var tabii. Bu kadar sahabe gelmiş, bu kadar tabiin gelmiş, bu kadar. Bir kere İstanbul'un tabiin döneminde, vesaire muhasara yani fe, fetih olsun diye e, bu e, bayıbelen sari döneminden sonraki bir kere e, 30 bin mücahit burada şehit oldu. İstanbul'un surlar kendi. 30 bin bunlar hep surların dibi şehadat dolu. Şehadat dolu. E, ama gidişat nereye? Yani bu durum 100 sene sonra şöyle olur şimdi desem asla ya o da namussuzluk olur mu diyebilirsiniz. Ama geri ile kıyas ettiğinizdeki bozukluğu ölçtüğünüz zaman çok şiddetli bir bozulma olabiliyor 100 senede. Ki bu geçen 100 senenin son 10-20 senesinde bu internetler ve bu pislikler çıktı kanallar manallar. 30-40 sene yani.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 Kısas yok. Hırsıza ceza yok. Üç ay yatırı çıkıyor. İslam'ın hiçbir hat cezası yok. Hiçbir hükmü yok. Gavurlardan alınan bu efendim rezalet uygulamalarla memleketin geldiği hali görüyorsunuz. Apo'yu bile beslemek durumundayız. Beslemek durumundayız yani. Çıt çıkaramaz. E şimdi hadis-i şerifte ne buyuruyor?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 Korkan yok ki adam. Yakalansam ne olacak? Ha bu elçiyi de öldüreni yakalasalar ne yapacaklardı? Besleyecekler. Bir de hastanede benden iyi bakarlardı. Bende niye bakarlardı. E, yani ben <gülüyor> hapisteyken o kadar sağlık şeyime ki, hastanede bile kalamadım yani. O kadar hastayken. Benden iyi bakarlar yani canileri, katilleri. E şimdi onun için ne bekliyoruz? Bekliyoruz.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 Sevgililer günü, azizler günü, papazlar günü, hahamlar günü başladı zaten gidiyor ekonomi e, efendim, düzelsin diye. Ne gavurluk varsa alıyoruz. Gavurların bu kadar çalışkanlıklarından, teknolojilerinden, fenlerinden bir şey alacağımıza, onları alacağımıza, nerede eğlenceleri, sefaatleri, şeyleri var? Gavur olmazsa cumartesi kafayı çekiyor. Pazar ikindiye kadar anca ayılıyor. Pazartesi sabah işe gidiyor. Bizinkiler bir kafayı çekerse pazartesi salı da adam uyuşmuş. Yani bizde içenin de haddi <gülüyor> hududu yok. Yani gavur içerse dengeli içer. Bak onu da söyleyeyim. Der ki şu saat iş saatim ayık olmam lazım. Sonra makineye elimi kaptırıyor. Bizinki ayağını başını kaptır makineye. Bir çekiyor. Çünkü yani Allah taklitçilik Körü körüne taklitçilik, rezillik yani, rezillik yani. Gavurluktan beter bir şey, gavur taklitçiliği ya, <gülüyor> gavurluktan beter bir şey diyorum sana. İşte önümüzde de böyle bir nal tehlikesi geliyor. E bütün bunlar, yani futbol, Bugün ne kadar önem veriliyor bu futbola mesela. Biraz araştırdığın zaman milleti uyuşturmanın ve İngiliz'in kurduğu bir düzenek olduğu anlaşılıyor mesela. Ne fuzul iş değil mi mesela? Ama ne kadar önem veriliyor bu futbola, maçlara. Bütün millet oralara toplandırılıyor, ediliyor. Masarif, şunlar, bunlar. Bakanlığı bile var değil mi? He? Bakanlığı bile var. Ama spor bakanlığı o. Futbol bakanlığı değil. Spor sünnette var. Yüzmek var, ok atmak var, atabilmek var, bilmem ne. Hiç. da hiç alakası yok. Futbolla uğraşacak. Ondan sonra da onda kumara girecek. Ganyan oynayacak. Altılısı, beşlisi.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 Bu diziler, filmler, çırılçıplak bunları yayınlamadan yapamayız, izleyeceğiz. Ya bugün Hacı'nın, Hoca'nın evi, hepsi dizilere kitlenmiş. Dizilere kitlenmiş vaziyette. Hani Noel'den kurtaralım adamı diyorsun, Noel senede bir kere. Her hafta iki üç dizisi var milletin ya. Ya bu kadar kaza namazı borcum var, ölüp gideceksin. En Sünnet itikadını bilmiyorsun. Belki de kafir öleceksin. İmanı kurtaramayabilirsin. Çünkü birçok konu her gün yanlış yunluş internetlerde ilahiyatçılar çıkıp seni kaderi inkar, anayasını inkar, İslamoğlu zihniyeti vesaire. Cirit atıyor. Ya ehli sünnet itikadını bilmeden nasıl yaşıyorsun? Namaz borcuyla nasıl yaşıyorsun? Yani bu. Ebedi sonsuz hayat var, azap var yani bunu. Bir iki gün içinde ölüp, ölüm gideceğiz hepimiz ya.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 Çocuk çocuğa dinletmemek, tebliğ yapmamak, bu iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek terk edilince en iyileriniz dua etse kabul edilmez. Yani şimdi bu Suriye'nin başına bu iş neden geldi yani? Ehli sünnet Müslüman kardeşlerimiz falan tamam da yani bir bela İnnallah la yugayru ma bi hatta yugayru ma bi Bu ayete inanıyorsak İnsanlar kendilerindeki iyi hali değiştirmeden Allah onlardaki nimetini değiştirmez diyor. Yani, demek ki bir lazımcılık. Ben alıyorum ki yani ulema evliya vazifesini yapsaydı Şam'da Suriye'de Efendi Hazretleri'nin şuradaki yaptığı gibi medrese faaliyetleri bazı nasihat, iyiliği emretmek kötülükten ne etmek gibi bir şeyler yapılsaydı insanların çoğunu etki etmeyebilir. Ama Mevla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 Mebla bunu en 입de ubi ondan başlayın diyor. Batırmaya ondan başlayın. Niye inne ulem yetema ar ve ju fi ya kat. Benim dinim Kur'anım şeratım terk edilir zaman yüzü bile değişmedi diyor. Bana ne neve lazım? İşine baktı. ibadeti alışkanlık haline getirmiş. Sabah kadar kılıyor. Ama bu adet oluyor, ibadet olmuyor. Çünkü neden? Yani ben sabah kadar şu anda namaz kızım ben bile canım istiyor şimdi cüzlerimi okuyamıyorum. Delali hayratımı okuyamıyorum.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 Siz de dünyada günahsız duramıyorsunuz. Vazifenizi yapmıyorsunuz. Bari burada size çile çektirerek bu işi temizleteceğim diyor. Çünkü neden? O zaman birisi zaten ebedi cehennem. Ebedi cehennem Avrupa Birliği'nde olay çok olmuyor. Ruzsuz çok olmuyor. Ekonomi bozulmuyor. Amerika'ya hiçbir şey olmuyor. Rusya bir şey olmuyor. Oraya bir şey olmuyor. Çin'e bir şey olmuyor. Hep niye bu ehlüsünete oluyor? Ya kardeşim ehlüsünete inandığı davaya sahip çıkmadığından. Öbürü zaten inkar etmiş. Onunla konu kapanmış yani. Onun için biz bu günahları işledikçe veyahut insanlara e, hizmet etmedikçe, vazetmedikçe, etmedikçe, tebliğ etmedikçe çilemiz bitmez. Yine Türkiye'deki efansleri gibi cemaatlerin İslami tebliğ faaliyetlerinin bereketiyle diyelim. Vatanımız mahfuz kaldı kalıyor biraz gibi görünüyor da. Bu işi artırırsak güvenlik tedbirlerinden bin kat daha faydalı olur. Anladın mı? Şu Noel'de insanların kutlamasını ne kadar azaltırsak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 Mevla'nın vaadi var, vaadi haktır yani. Allah vaadinden kulvetmez. Mevla buyuruyor ki: "İyiye emredin, kötülüklerini nehy edin. Yapmazsanız fe En kötülerinizi Allah başınıza musallat edecek. "Fe O zaman en iyileriniz dua edecek. "Fe Asla duaları kabul olmayacak. En iyisi evliya olsa, eee evliya. Mevla da buyuracak, "Kendini evliya ben de kabul etmem." Ne oldu şimdi Şam'da? Kürkler orada. Ha Şam'ın içine de pek bir şey olmadı. O da ayrı dav. Şam'da hayat hale devam ediyor. Bu taraf bu hale geldi. Bu ateş böyle yaklaşa yaklaşa bize doğru geliyor. Neyse inşallah durur. Şimdi dualar çok yapıldı. Zikirler çok yapıldı. Çok korktuk Şia'lar tabii evlerini basıyorlardı. Kadınların hızına tecavüz ediyorlardı Şiiler. Şii milisler. İran'ın desteklediği Şii milisler. Bütün haberleri dinliyorsunuz artık. Eskiden bir ben konuşuyordum. Şimdi bütün haberler başladı. Şii milisler deme. bundan evvel benden başka bu lafı diyen yoktu. Evet, İran, Şii milise. Hiç, hiç. Herkes iyiydi. Gördüler günlerini. Türkiye'ye işgal olsaydı en evvel Şii gelir. Allah muhafaza ya Rabbi. Bak neler ettiler. Yine Türkiye'ye çok hizmet etti bu işe. Zaten o bereketle vatanımızı Allah koruyacak, kurtaracak inşallah. Kurtarıyor elhamdülillah. Yani adamlar yahu gelen battaniyeyi vermiyor. Soğuk buz ora. Çoluk çocuk titriyor, ölecek yani. Elbiselerini yaktılar ısınmak için diyor. Şu kadar bir çantası var elbisesini yaktı diyor. Yani. Isınmak için çocuklar elbiseleri yakıyor kadınlar. Orada görüyor yine gönderiyormuş malları Şiilere. Efendim yine el Sünnet Müslümanlar ölsün diye ya. La havla la kuvvete illa Ben boşuna demiyorum Ermeni yapmaz Yahudi yapmaz. Boşuna demiyorum. Yani şimdi bu ateş bize doğru gelmesin. Bizi de yakmasın. Bizi de yakmasın.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 Çözüm değil ki. Vatanından çıktı. Evinden çıktı, yurdundan çıktı. Nusayri milislere, şiaya teslim etti. Çözüm olmadı yani. Ha neyse canlarını kurtardıklarından hamd ediyoruz. Ha, canlarını kurtardıklarından hamd ediyoruz. Yani bu belalar niye oluyor? Biraz düşünmek lazım değil mi arkadaşlar? Efendim de hep derdi. Bosna olayları zamanında Sırpların saldırında, Bosna bizden uzak değil derdi. Bu kadar boşlak Müslüman, bu kadar insan niye bu duruma düştü? Bu Sırplar niye?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 Yine de anlaşılmış bir şey yok. O şeyin zamanında biraz şey olmuş. İlk seneler. İşte ben de bir iki sene olmadı gittiydim. Bostaya ilk gitmiştim. Ee, yine pek İslamiyet'ten pek eser göremedim. Yani. Bizim İstanbul gibi yani. Halbuki böyle bir olay yaşamış bir yerin. 15-20 sene içinde Allah Allah. Kaç tane camiye girdik ayakkabıyla.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 Sakun o zalimlere, şirk koşanlara. allah ortak koşan Sırbına, Hristiyanına, Yahudisine, Siyonistine vesairesine Müşriklere. Zalim bunlara. allah ortak koşmuş. Azıcık dahi meyletmeyin. Azıcık. La temilu buyurmuyor. La terkenu. Rukun az meylet. Onlara yapışan ateş size de dokunacak. E bu ayet değil mi? Ateş size de dokunacak. İşte yakıyor ateş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 Haramdan sakınan adam yok. A bu sefer ne oluyor? Kemiyet artsa da keyfiyet ve kalite düştüğü için e, belalar mündefi olmuyor çünkü Mevla intet Allah'tan haramlardan sakınırsanız diyor. İntez bir ruh sabredeceksiniz haramlardan sakınırsanız diyor. La ya durukum bir şeya. Hileleri şeycik zarar veremeyecek. E her taraf haram.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 Arșa Kadar dar orohucicar, joan, l-am jumblem, zena, simbele, iar de pe rachma este felicitabil, iar de pe rachma este în timp, iar de pe rachma este în timp, iar de pe rachma este în ruhu çıkartıyor arş hala sallanıyor. Arş ne demek biliyor musun? Yedi kat yerler, yedi kat gökler, kürsi, levh-i mahfuz, hepsinin üstünde arş. Arş bütün alemleri. kablamış. Yani siz gezegenler diyorsunuz ya, yolda ne kadar gezegen var? Öyle gezegen var, dünya yanında nokta kata kalıyor. Öyle gezegen var, güneş onun yanında bilmem ne kadar küçük kalıyor.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 Allah'ımızın kabulüne şayan oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Bukhari hadisinde de buna delil var. İhtezel arşu limevt-i saad-i ibn-i muaz. Saad-i ibn muaz ensar-i Sahabe-i kiram O geldiği zaman sahabe-i kirama emreder. Efendiniz geldi kalkın ayağa derdi. Yani hürmet edin derdi ona. Sa'd ibn-i Muaz'i severdi radıyallahu <Gülüyor> Yahudilerle harp de Yahudilerle harbettiğinde de yakalananlar hakkındaki hükmü Sa'd ibn-i bıraktı. Sa'd ibn Muaz da el silah tutan Kurayza ve Nazıroğulları söz bozan Yahudil kabileleri için. Onlar işte eli silah tutanlarının katledilmesine hüküm verince Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh buyurdu tekbir getirdi efendim sallallahu aleyhi ve sellem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 Arşul Rahman arsha alea titredi ve salandă. Niciun Sadib nu mă asumă Și sādiv nu dolayı? asumă vefat un dandalay. Și nu o kadar modul în o diğer normal Müslümana care Enes ve o în o o în modul în care am văzut-o în în o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 Yerde, masada neyse nereye koydularsa cesedi. Daha ceset orada dururken ruh ateşet yanıyor o arada. Gören de oh, burası ne kadar soğuk diyor geliyor. Yani cesedi koydukları yer şey, kokmasın diye tabii soğuğa koyarlar. ve hatta da şimdi zaten efendim şey götürüyorlar. Buzhane gibi yerlere, morglara götürüyorlar gibi buzhane, buzhane oralar.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 Komada ölürken de öyle olmuyor mu zaten? Nasıl kıpırdayacak? Ona diyorlar: "Ben Rabbüke, Rabbin kim ve mâ dinuke, dinin ne? Ve mâ kıbletuke, kıblen neresi?" soruyorlar. İşte orada kaç sohbettir. Eee bir adet kelimeyle başlıyorum derse de mana veremedim 3-4 sohbettir. O o ayet geliyor. Said bile Müsebbihullazîne amelu bil kavli sâbiti fil hayâti dunya ve fil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 Münker Nekir'in sorgusuna cevapta Rabbiyallah dini el-İslam ve Nebiyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyebiliyorsan orada ne yaptı Allah sana? İman gelmesini, tevhid gelmesini yine çünkü Rabbiyallah Allah la la la la la la peygamberi ki Muhammed Resulullah da aynı der sallallahu aleyhi ve sellem işte imanını sağlam tutarsan, imanını yanlış işlerden korursan imanını söküp alacak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 son nefeste kaybettirecek, münker nekirin cevabında bizi zora sokacak bütün günahları ebedi nasip etme bize ya. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alâhü salli Ya Rabbi ona nasip ediyorsun. Bak adam bülbül gibi Allah diyor. La ilâhü Allah diyerek ölüyor. Kelime-i şehadet getirerek ölüyor öbürüne. E bana niye nasip etmiyorsun? ve hatta da benim şu sevdiğim adamı. ma ma'yşâ. Allah dilediğini yapar. Konuşma çok diyor. Niye dilediğini yapar? Ama Allah zulmetmez ki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 Nefisten ancak şer ve fesat gelir. Meve'l-kabaistir. Bütün pisliklerin barınağı yuvası nefis ne emmare ya. Yusuf <gülüyor> an-i semliğinden nefsele emmâretümüşşû. İlla mâ rahîme Rabbi. Rabbimin acıdıkları dışında bütün nefisler son derece kötülüğü emreder. Bütün nefisler. Rabbimin acıdıkları müsaade. E o zaman Allah'ın acımasıyla olduysa bu kurtuluş. E daha ne konuşuyorsun? Senin nefsinin benliğinden, enaniyetinden bir hayır gelmiyor ki.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 Evet, eğer Allah Teala bir kulunu iman ile sabit kılarsa, kelime-i sabit kılarsa. Okul ne diyor? E, sabit kıldığı mübarek veliler, arifi billahlar, hususi kullar diyor. Men vekellekum aleyhî? Sizi benim başıma kim gönderdi? Ve men erselekum Sizi bana kim yolladı? Bu yani büyük alimlerin efendim konuşacağı işler.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 220 sene ibadet etmiş Bersiysa hangi sebeple kafir öldü? 162. C sayfeden başlıyor. Ayetlerden de, de deliller de var. 167'ye kadar. Okuyun arkadaşlar. Ben şeyi vazda anlatacak vakit yok. Okuyun arkadaşlar. Yani burada şimdi efendim bugün yine onları gördüm yani değişik değişik şeyler.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 Ondan sonra ona cennet ipeklerinden bir döşek yaparlar. Cennet reyhanlarıyla etrafına kokuları getirir. Reyhan çok Medine'de verdiler Emine Koduk. Da güzel kokuyor bu reyhan ya. Bizim buraların biraz şeyleri, çiçeklerin kokuları zayıflamış. Yani kimyasal çok kullan toprakta da bizim. Ondan sonra Medine'deki o reyhan ne acayip, ne acayip şey, günlerce gitmiyor yani. E, o, e, tabii bir de cennet reyhanı ayrı bir şey. Tabii. Cennet ile etrafına kokular sürerler. Ondan sonra çok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 Yani işte Rabbini sorusa rabbi Allah diyeceksin Zat ediyordun ya E zat ediyordun ya ise kolay oluyor tabi. Zat ediyordun ya Zat edemiyorduysan Münkernekirden evvel amelin salih Dei ki zaten salih amelin yok ki gelsin Kim sana telkin edecek Hucetini verecek İmam yukarıdan telkin ver İmam kendisine telkin versin ya. İmam ayakta uyuyor zaten Sana nereden telkin verecek Yani senin amelin bozuksa imam sana ne yapsın yani Ondan sonra Evliyaullah'tan birisi mezarlıkta güldü de dediler efendi hazretleri hiç mezarlıkta güldün mü çok günah siz bize buyuruyordun ne hal oldu evladım bilseniz siz de gülerdiniz. Niye Yahu dedi manevi keşfe açık ee, ölmüş mübarek zat evliyaullah'tan da üstte de alimin biri geldi telkin veriyor. Dedi ki baktım ki dedi ölü diriye telkin veriyor. Üsttekinin kalbi ölmüş, alttakinin kalbi dire. Ölü diriye telkin veriyor da dedi biraz güleçim geldi dedi ya. <gülüyor> Aşağıda gidiyor.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 Melekler mi şaşırttı acaba? Şaşırtmaz. Allah isyan yok ki onlarda. Ne denesene onu yapıyorlar. Soldan cehenneme doğru kapı açarlar. Cehennemin hafif bir yerleri başlamış. Kabre giriyor. Uf! Sıcaklık, hararet. Bakıyor cehennemdeki yılanları görüyor, akrepleri görüyor, zincirler, bu buka, zincirler bu kavallar taşmalar. Gamları, kederleri, irinleri, zakkumları. Allah Allah Allah Allah. diyorum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 zürriyetini teftiş ediyor. Hiç sıkıntısı yok yani. Değil mi İbrahim Aleyhisselam'dan 5000 senedir kabirde. İbrahim Aleyhisselam 7. kat semada bütün bu Uluermemiz çocukların kefaletine bakıyor huzur içerisinde. Onun için bedenin nerede olduğu da çok önem arz etmiyor. Eğer ruh rahattaysa artık yıllar seneden, beş yüz sene 500 sene, 1000 sene, 2000 sene geçse olur? Huzur içerisinde olduktan sonra. Hiç anlam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 Dünya baki kaldığı müddetçe yani mahşer sabahına kadar itikadında bozukluk olan adamlar yani Müslüman da olsa, eli sünnet dışı itikadı varsa, eli sünnet dışı bozuk inançları varsa mahşere kadar kabri tutuşur diyor. Çünkü itikad bozukluğu, amel bozukluğuna benzemez. Allah Allah Allah. Kimisi...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 yani günahları var ama Müslüman öldüğü için ama köpek yavrusunu musallat etmişler. O ona mesela ısırıyor, sokuyor, azap ediyor. Aman ya Rabbi. Kiminin ki domuz yavrusuna deniyor. Allah Allah. Hınzırın yavrusu var ya küçük. Allah muhafaza yavru. Epistik şey yani. Hindistan'da sokaklarda geziyordu ya. Allah Allah. Küçük küçük ya domuz yavru. Veledül Hınzir. Hanus mu ne diyor oğlum ona Arapçada? Ben de yeni duydum adını. O sonra onu kabrinde onu musallat ediyorlar. Devamlı ona azap ediyor.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 Veya kafir ise ona zaten la edri diyor. Bilmiyorum ki. Rabbim kim diyor? Bilmiyorum diyor. Rabbin kim diyor? Ma derayte ve ma Ne kelime-i tevit okudu, ne Allah'ını tanıdığın melekler, demir kamçılar. Pi vuruyorlar. Yedinci kat yerin dibine ruhu iniyor böyle. Vuruyorlar. Ama bedeni de işkence duyuyor 7 kat yerin dibine kadar. Ondan sonra Allah Allah. Yedi kere darbe indiriyorlar da. Kıyamete kadar acısı geçmiyor. Kıyamet sabahına kadar. O darbeler biler geçmiyor. ghesburi. Ne guse bila iteala. De minșururi, am fusina, de min, min seiate amal. Onun asta, Imam Gazali Hazretleri buyuruyor ki vaaz eden evvela bunları kendi kendine hesap edecek. Ben bunlardan kurtuldum Am Yok. Kurtulacağıma toate acestea? Nu. Am aldım mı? Yok. Nu. Am făcut o Nu. Am făcut o Nu. Am făcut o Nu. Am Ondan sonra da millete bunları anlatmak suretiyle işte tövbeye dönerler mi? Birisi namaza başlar mı? İşte içkiyi bırakır mı? Zinadan kurtarabilir miyiz? Satrançtan, tavladan uzaklaştırabilir miyiz falan filan falan. Gaye bu olması lazım diyor. Hidayet Allah'tan, tesir yaratacak Allahu Teala. Ama sohbetin çok faydası görülmüştür. Ve zekir habibim vazuna sehate devam et. Fe inne Zerre kadar imanı olana mutlaka öğüt vermek fayda verecektir. Ayet bu. Yani. E şimdi en bozuk zamanlardan birindeyiz. Ama yine de nasihattan insanlar namaza başlayan çok duydum. İçkiyi bırakan, kadınlar kapanan, zina iftadan vazgeçen yani çok belki binlerce insana rastladım ben ya. Çoğunu da bilmiyorum tabii. Ama vaz edelim arkadaşlar. Edelim. Fayda verecek yani. İnanan, imanı olan Allah fayda yaratacak. Böyle insanları kurtarmaya çalışsak Mevla da bizi kurtaracak. Acırsak acınacağız. Erhamu men fil adu Siz yerdekileri acıyın, gökteki melekler size acısın. Men la irham, la erham. Merhamet etmeyene acınmaz. Göz göre göre kör uçuruma doğru gidiyor. Bun elinden tutulmaz mı? Adam ölmek üzere, namaz yok, abdest yok. Cehenneme gidiyor uçuruma. Buna bir nasihat edilmez mi yani? Elinden tutulmaz mı? Aya'na acınmaz. Bu bu zaten birçok hacı hoca niye imansız ölüyor?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 Subhani rabbi el-alîn, la aleyhi ve-l-vâbi el-hamdülillâhe rabbil alemin. As-salâtu vesselâmu ala seyyidil murseril muhammedin mâle alâli, sahâbî ecmaîn. Ya arhamen râhimîn, ya arhamen râhimîn, ya arhamen râhimîn. Ya hayyumâk, ayyumâbedin, ya as-semâvâti vel ardu, ya del-celâli vel-ikrâm, ya del-celâli vel-ikrâm, ya del-celâli vel-ikrâm. 3500 alevâ t şerife, 2000 ya kahhar ismi 3 kere 16645 ya al-at-ı ismi şerîfi, Aet-i 7000 Hasbunallah-u-Mu'n-i i Şerifi, 6 adet Kur'an-i hatbi Şerifi, 350 adet Fatiha-i Şerifi, 250 adet Aet-el Kürsi, 129 adet Yasin-i Şerif, 14720 adet İhlas-i Şerif, 3519 adet Sure-i Fetih, 926 adet La-i la duası, Iki kere ashab Bedir ismi şeriflerinin, hatbi şeriflerini fazl-i kereminle sahiplerinden kabul eyleyip, Ya Rabbi, Ya Rabbi, bütün tesiratını bu ismi şeriflerinin, Süveri Celile'nin, Esma-i Hüsna'nın ve bütün bu zikirlerinden hasıl olan, Ya Rabbi, tesirat maneviyeyi ve zahiriyeyi ve tasarrufatı Celile Ya Rabbi, Sen fazl Halep halkının tam kurtuluşuna vesile ile, Ya Amin. Rabbi.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 Allah'ım Esed-i şerini, iran Şii milislerinin belalarını deforef-i Güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle. Bütün imkanlarını imha eyle. Yeniden el Müslümanları, vatanların evlerine, yuvalarını, salim ve galim günleri görmek nasip eyle. Fazbu kereminle sen ya Rabbi. Orası İslam'ın merkezi. O bölge, Şam bölgesi ya Rabbi. İslam'ın sığınağı, melceği, Hazreti Mehdi'nin bölgesi, İsa Aleyhisselam'ın nazil olduğundaki bölgesi. Sen o mekanları mutlaka muhafaza edeceksin Adi kelimeler, hadis-i şerifler Bu şekilde vadi ilahin Haktır sen vadini sözünü bozmasın. Fazbu keremille bu şimdiki kardeşlerimizde Ya Rabbi ne kadar Kusurları varsa onların da bizimle affeyle Ya Rabbi günahlarımızı mağfiret eyle ya Rabbi. ya Rabbi hangi günahlar bu Belalara sebep olduysa onlardan Nasuh tevbesi nasibeyle. Dönüş nasibeyle. eyle şuur nasip eyle ya Rabbi. ya Rabbi tevbelerle Belaları kaldır Ya Rabbi zikirlerle Azapları kaldır Ya Rabbi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 Bizim, Rabbi, bizim devletimize, hükümetimize bu şerefi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Zaten araba acemi kimse uğraşmıyor. İran Müslümanım diyor gavurdan beter ediyor. Türkiye bu işle çok uğraştı maddi manevi ya Rabbi. Hükümet olarak, devlet olarak. Sen de vatanımızı bize bağışla ya Rabbi. Amin. Bölünmekten muhafaza Amin. eyle. İç savaştan dış savaştan muhafaza Amin. eyle. Ekonomi darbestten muhafaza Amin. eyle. Suikastlardan muhafaza Amin. eyle. Ya Rabbi içeriği şey kar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 Senfazlu ile diğer ne kadar hasta kardeşlerimiz Acil şifalar amin diyenlerin ne hastalıkları varsa devalar ikram eyle. Ya Rabbi, sıkıntısı olanları ya Rabbi. Günahlarımızı sevaplara eyle. Maddi manevi müşkillerimizi hasan eyle. Sıkıntılarımızı Allah'ım cennetinle eyle. rızanı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 sahibi iman-ı mazdetleri ve maktumları sonra da halifeleri gelecek tabi torunlarından çıkınca şey silsile sonra da halifeleri geliyor yani birkaç aylık yazı dizisidir bu aykinde de çok önemli şeyler yazıldı Allah Teala yani ben bunları okuyunca teşvik oluyorum bir de şöyle dertleniyorum Efendisi derdi. ya Şahin Akşi bende bir kalbi vardı bir aklı var iki gözü vardı iki kulağı var bizim de aynı şeylerimiz var biz niye adam olamıyoruz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 Nasıl bir silsile, nasıl bir şecere, nasıl bir yani bizde böyle bir bereketsizlik, nasipsizlik ya yaptıkları işlere bakıyorsun. Ya ne vakit yeter, ne ömür yeter, ömürleri kısaymış bazılar. 63 yaşında vefat etti yani miladıca 61 yaşında vefat etti ya. 61 yaşında Abi benim yani 7-8 senelik bir şeyim kalmış o yaşa ulaşma. Ne yaptım hiç yani, hiçbir şey yapamadım. Yaşadım böyle boşuna gidiyorum, böyle boşuna yaşasam idim.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 ...bunu yaparsa... fakat bu Salat ...bu kişi Resulullah s.a.v. ne kadar salat okumuş olur, diyor. Allah'ın yarattığı bütün mahlukatın salatının hepsini yapmış olur. Hatta yapmış gibidir demiyor. Yapmıştır. Allah'a yani yarattığı bütün mahlukat... ...melekler ne demek ya meleklerse Ne sayısı ne sınırını Allah'tan başkası bilmem. Hepsini efendime salavat okuyor. Hepsinin salavatını okumuş olur, diyor. Bu nasıl bir şey? 10. gün kıyamet fi zümreti. Kıyamet günü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kurtulan zümresinin içinde haşr olur. Ve bi yedi kainat efendisi onun elinden tutar. Hatta ulgilel cennet. kendi elinden tutarak cennete koyar. Ya bunu 50 kişi Okusa, 100 kişi oksa, 10.000 kişi okusa nasıl hepsinin elinden tutacak? İstersen kafanı koda çalış. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, maneviyatına kadar yüksektir. Bir veli somuncu baba bile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 Efendim, bütün mahlukatın okuduğu ve okuyacağı salatlarıyla Resulullah s.a.v. salat okumuş olur. Kıyamet gün onunla birlikte felah bulanlar zümresinde haşrolunur. Resulullah s.a.v. onun elinden tutarak kendisini cennete girdirinceye kadar bırakmaz. Cennete girdirinceye kadar bırakmaz. Artık ona e, azap melekleri bu salat olabilir mi? Resulullah elinden tuttuğu adamaya yanaşabilirler mi? Mahşer çok sıkıntılı yerler.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 Muhammadin nebijilumi, el-habib il-qadri, el-habib il-ġahi, il-qadri, il-qadri, ve qadri il-qadri, il ve il-qadri, il Amin. il-qadri, il ve il-qadri, il-qadri, il-qadri, il-qadri, il-qadri, il-qadri,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 în ruhile lor, vasul, în plus, trei îmbrăcăsuri el fața. Sina Muhammed.